Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde çim adam yapılışını öğreneceğiz. Çim adam çocuklar ve çocuk kalanlar için neşeli bir oyuncak olabilir. Şimdi anlatacağım adımları izleyin ve kendimize muhteşem bir çim adam yapalım. İhtiyacımız olanlar 1 adet naylon çorap, talaş, çim tohumu, yapıştırıcı, kalem ve düğme. Birinci adım, boyunu belirleyin. Çim adamımızın ne boyutlarda olacağına karar verin. Nalon çorabı ayak kısmından itibaren belirlediğiniz boyda kesin. İkinci adım. Tohumları dökün. Çorabın içine çim tohumunu dökerek saç bölümünü oluşturun. Üçüncü adım. Bağlayıp ters çevirin. Tohumların üstüne talaşı dökün. Çorabın ağzını sıkıca bağlayın ve ters çevirin. Bu işlem için talaş yerini toprakta kullanabilirsiniz. Dördüncü adım, süsleyin. Düğmeleri yapıştırarak çim adamımızın gözlerini ve burnunu yapın. Keçeli kalemle ağzını çizip, dilerseniz çim adamımızın yüz hatlarını yaparken, kumaş, kurdele veya keçe kullanabilir, makarna ile bıyık veya kaş yapabilirsiniz. Beşinci adım, düzenli olarak sulayın. Her gün düzenli bir şekilde sulayın. Bir hafta içinde çimlerin çıktığını göreceksiniz. Artık çim adamımızın saçlarına vereceğiniz şekiller sizin yaratıcılığınıza kalmış.